Merhaba bugün hemen şimdi programında farklı bir format izliyoruz ve mücadeleye halk hareketlerinin içinden başlamış durumdayız Evet misafirlerimiz var Bartın platformundan gelen misafirlerimize sözü bırakmak istiyoruz bu programımızda Evet sizi tanıyalım Mustafa Artar ismim Peyzaj Marlar Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Bartın platformunun yürütme kurulunda görev yapıyorum Evet bir misafirimiz daha var Erdoğan Atmış, Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesiyim. Bartın Platformu Yürütme Kurulu Üyesiyim. Evet, Bartın Platformu'nda çok hummalı bir çalışma var. Şu anda Bartın büyük bir tehlike altında ve bu tehlikeye karşı örgütlenmiş bir grup insan var. Esasında bir grup değil, buna çok büyük bir hareket diyebiliriz galiba. Nedir Bartın'daki derdimiz? Orada kaç kişisiniz, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Herkesin bildiği bir yer var, Amasra. Amasra gerçekten tarihiyle, doğal güzellikleriyle tanınan bir yer. Fakat ne yazık ki bu güzel yere Türkiye'nin en büyük kömürle çalışan termik santrallerinden birini kurmak istiyorlar. Tabii hiçbir akıl, hiçbir mantık buna izin vermiyor. Bunun yanında bizim mevcut planlarımız, çevre düzeni planı, turizm planı gibi birçok plan ve Ülke ulusal mevzuatımız da izin vermiyor ama buna rağmen bir şirket var ve bu şirket yaklaşık 6-7 yıldır buraya termik santral kurmak istiyor. Bu arada öncelikle alması gereken izinlerden biri olan chat izni, çevresi etki değerlendirmesi ile ilgili izni için birkaç kez başvurdu halde reddedildi ama şirket Termik santralin ismini değiştiriyor, başvuran şirketin ismini değiştiriyor ve böylece bu termik santrali buraya yapmak istiyor ısrarla ve biz de Bartın'da, Bartın platformu olarak bunu yaptırmamak için de gayret ediyoruz. Anlaşılan bunun için çok büyük bir halk hareketi de söz konusu. Böyle bir termik santral gerçekleşirse ne olur? Bu Amasra için ne demek? Biz öncelikle buna bir çevre hareketi ya da çevre ve doğayı koruma hareketi olarak bakmıyoruz. Bartın platformunun bütün bileşenleri ki bu bileşenlerin içerisinde farklı ideolojilerde, farklı siyasi partilerden... ...bugüne kadar gerek Amasra gerekse Bartın konusunda farklı projeleri olan insanlar da aynı düşüncede. Biz Amasra'nın zaten var olan taş kömürü işletmeleriyle, kömür havzasıyla bölge ekonomisine yeterince katkıda bulunduğunu... Yine son yıllarda artan derecede turizme olan e, katkısıyla da ekonomik anlamda da istihdama yönelik katkısını da yerine getirdiğini düşünüyoruz. E, şirketlerin özellikle de termik santral ve benzeri enerji yatırımlarını getiren Türkiye'nin birçok farklı yerleşiminde olduğu gibi e, biz istihdama çözüm olacağız e, diyenlerin aksine zaten Bu santral buraya geldiğinde termik santralin geldiğinde var olan turizm ve turizmden beslenen istihdamın tam tersine yok olacağını artık insanların turizmden gelir elde eden lokantacısından esnafına hediyelik eşyacısından otelcisine bunların ciddi anlamda zarar edeceğini ve buraya artık yatırım yapmayacağını düşünüyoruz. Evet buna hiç şaşmamak lazım yani burada bugün Amasya'dayız kış diyebiliriz kasım ama burası cıvıl cıvıl. Burada inanılmaz bir turizm hareketi var, dükkanların içerisine giren çıkanlar var, sayısız neredeyse otel ve pansiyon yapılmış. Ben bile şaşırdım yani birkaç yıl önce geldiğimde burası çok daha sessiz, sakin bir yerde ama anlaşılan şu anda burada turizm patlamış durumda. Böyle bir termik santral sadece bu turizmi öldürmeyecek herhalde doğaya da çok büyük bir zararı olacak. Ne gibi zararlar olacak diyorsunuz doğaya? Doğaya tabii burada Karadeniz, Karadeniz'in denizin kirliliği, hava kirliliği gibi şeyler olacak. Toprak kirliliği olacak. Bartın ilinin tamamının su sağladı, içme suyunu sağladı. Kavşak suyunun e, zarar görmesi, ortadan kalkması ve bu suyun artık sağlanamaması gibi sonuçları olacak. Bunların yanında biz bu etkilerinin insan sağlığı üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz. Çünkü burada inversiyon diyen bir olay var günün senenin 150 günü kadar şit, orta ve şiddetli enversiyon yaşanıyor. Bu da ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Bu anlamda burada bu enversiyonun ölümcül sonuçlar doğurabileceğini insan sağlığından öte ölümlere de neden olabileceğini düşünüyoruz. Yani bu enversiyon hakikaten feci bir şey. Bu sadece buraya has bir durum değil. Biliyorsunuz bazı kış aylarında bir bakmışsınız öyle bir yakıtlardan normal hatta doğal gazdan bile kaynaklandığı zaman Şehirde nefes alamaz hale geliyorsunuz ki kaldı ki burada bir termik santral kurulursa tabii neler olabileceğini kestirmek son derece güç. Gerçekten ölümcül vakalar belki de ortaya çıkabilir. Peki şimdi siz bir halk hareketisiniz. Burada pek çok insan bu konuda bir mücadele veriyor ve anladığım kadarıyla bir imza kampanyası da başlattınız. Bu imza kampanyası Change.org Taksim Termiksiz Amasra adresinde Termixis Amasra adresinde change.org taksim Termixis Amasya'da başlayan bu imza kampanyasında da insanlar yavaş yavaş bir araya geliyorlar ama bunun ötesinde de zannediyorum pek çok imza kampanyası yaptınız, pek çok insan bir araya getirdiniz. Bu da kullandığınız yeni araçlardan bir tanesi. Ne yapacaksınız burada? Neleri planlıyorsunuz? Kaç kişisiniz? Başaracak mısınız? Aslında biz sayımızın tüm BART'ın olduğunu söyleyebiliriz. Yine kardeş örgütlerimiz var. Bugün Gerze'de yapılan mücadele her zaman ve her zaman bizim arkamızda. Biz sadece... Bartın'da, Bartın'dan bu santral gitsin nereye giderse gitsin mücadelesi yürütmediğimizi düşünüyoruz. Zonguldak'ta Çatal Ağzı'nda e, yine bu bölgede Batı Karadeniz Havzası'nda hatta Doğu Akdeniz'de yapılan termik santrallerle de ilgili bunları kardeş örgütlerimiz olarak kardeş mücadele örgütlerimiz olarak görüyoruz. Ve onlarla da sürekli iletişim içerisindeyiz. Biz Amasra'da mücadelemizi yürütürken aslında herkesi kapsayan çünkü sağlık dediğimiz az önce Erdoğan hocamın da bahsettiği herkesin sağlığını ilgilendiren bir konuda bölgenin bir tarımsal potansiyelinin turizm potansiyelinin olduğunu varsayarak ve Batı Karadeniz'deki özel bir varlık olan Küre Dağları Milli Parkı'nı da düşündüğümüzde uluslararası önemi olan böyle bir yerde termik santrali doğru bulmuyoruz. Ve uzun yıllardır süren mücadelemizde Bartın platformunda bizi yalnız bırakmayan dostlarımız var. Az önce de söyledim bunlar farklı e, düşüncede e, insanlar. Biz bu imza kampanyalarıyla bizim gibi düşünenlerin sayısını artırmak istiyoruz. Peki kim bu platformun üyeleri? E, kimler bir araya geldiler? Kimlerden oluşuyor platform? Evet, Belki de Türkiye'de daha önce o yapılmamışı yaptık. 2010 yılında bütün herkesle, bütün siyasi partilere, derneklere, sendikalara çağrı yaptık. Ee, ve bu platformu kurduk. Bu platformda ne yazık ki iktidar partisi yok ama bütün geri kalan partiler, Bartın Belediye Başkanı, Amasla Belediye Başkanı, belediye meclislerinin bütün üyeleri, bütün partilerden e, ve dernekler, sendikalar, odalar, tabipler odası, baro, e, ilgili muhtarlar, Bunların hepsi var ve bizim yüzeliği aşan bileşenimiz var bu şekilde. Bartın halkının belki de yüzde doksanını temsil eden. İnanılmaz bu gerçek bir halk hareketi içinde olmayan yok. Evet ve şimdi bu imza kampanyasını bir daha hatırlatalım ve programımızı tamamlayalım. Biz change.org'da Termiksiz Amasra adı altında imza kampanyamızı başlattık ve başlattığımız dakikadan itibaren de yoğun destek alıyoruz. Biz Türkiye'deki tüm termik santral mücadelelerini ve Türkiye'de sağlıklı yaşamı savunan, doğayı ve yaşamı savunan herkesi imza kampanyamıza desteğe bekliyoruz. Evet, daha nice mücadelelere esen kalın.